Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, bir nükleer santral daha tarih oldu. Türkiye hala 3 nükleer santral kurma planları yapa dursun, dünyadaki santraller birer birer kapanıyor. Kapatma kararı alınan son santral ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunan San Onofre. San Onofre nükleer santralinde geçtiğimiz bahar ayında yaşanan sızıntı sonrası santral bakıma alınmıştı. Ancak tamir çabaları güvenilir bir netice vermedi ve kapatma kararı alındı. 2009-2011 yılları arasında restorasyon çalışmalarında santralin türbün ve borularının tamiri için 600 milyon doların üzerinde para sarf edilmişti. Daha 30 seneyi bile doldurmayan santralin kapatma kararı ile birlikte kar zarar hesabına göre Yüzlerce milyon dolar kaybı var. Ancak kapatma kararı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları için büyük bir kar ve potansiyel felaketten dönüş. Görüldüğü gibi aslında nükleer anlatıldığı kadar düşük maliyetli bir enerji türü değil. Hatta aksine pahalı olmasının yanında güvenilir de değil. Bu haberin ışığında ironik bir haberle devam edelim. Makine Mühendisleri Odası Isparta İl Temsilcisi Hasan Akıllı, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na başvurarak Türkiye'nin 3. nükleer santralinin Isparta'nın Eğridir ilçesinde bulunan Milli Park ve Doğa Sit alanı statüsünde olan Kovada Gölü bölgesinde yapılması önerisinde bulunmuştu. Ayrıca yaptığı açıklamada Japonya'da meydana gelen Fukushima nükleer felaketinin tsunami'den kaynaklandığını, Isparta'da böyle bir tehdidin bulunmadığını ve bölgeye yapılacak nükleer santralin 4-5 bin kişiye iş olanağı sağlayacağını iddia etmişti. Makine Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Sekreteri Ercüment Cervatoğlu, Milli Park ve Doğa Sit Alanı statüsünde olan Kovada Gölü çevresinde bir nükleer santral yapılması yönünde açıklama yapan Isparta İl Temsilcileri Hasan Akıllı'yı kınayarak hakkında soruşturma açıklarını bildirdi. Nükleer enerjinin Türkiye'nin birincil enerji önceliği ve gereksinimi olmadığını belirten Cervatoğlu, Türkiye'nin elektrik üretiminde dışa bağımlılığın oranının %60, toplam birincil enerji tüketiminde dışa bağımlılık oranının %73 olduğunu bildirdi. Yeni enerji kaynakları arayışlarının bu bağımlılığı azaltacak, yerli ve yenilenebilir kaynaklara dayalı alternatif enerji politikalarıyla karşılanabileceğini vurgulayan Cervetoğlu bu açıdan Türkiye nükleer santrallerden elde edilecek enerjiden fazlasını sağlayacak yerli kaynak potansiyeline ve alternatif çözüm olanaklarına sahiptir. Ancak bu gerçekleri dile getiren TMOB ve bağlı odaların bilim insanlarının duyarlı kurum ve kuruluşların ülke ve halk çıkarlarını esas alan çağrılarına Kulaklar tıkanmakta, nükleer lobilerin kar hırsları doğrultusunda kararlar alınmaktadır, dedi. Harran Üniversitesi, TÜBİDA'nın desteğiyle Yenilenebilir Enerji, Yenilenebilir Bilim, Yenilenebilir Toplum isimli bir eğitim projesi gerçekleşiyor. Proje çevre sorunlarına karşı yenilenebilir enerji farkındalığı oluşturmaya başlıyor. Ortaokul ve lise seviyesindeki katılımcı, Üniversite hocalarının rehberliğinde güneş enerjisiyle çalışan robot geliştirilmesi, atık yağlardan enerji elde edilmesi ve atık kağıtlardan resim yapmak gibi bilimsel ve sanatsal etkinlikler gerçekleşecek. Çevreye duyarlı çözümler geliştirilecek. Etkinlik 25 Haziran 5 Temmuz tarihleri arasında Haran Üniversitesi Osman Bey Kampüsü Mühendislik Fakültesi'nde olacak. Ne güzel. Geçen hafta içinde Endonezya'nın Sumatra adasında Palmiye ekim alanları açmak için ormanlık alanların yasa dışı yollarla yakılması sonucu Singapur yoğun bir dumanla kaplanmıştı. Singapur'un bugüne kadar karşılaştığı en büyük çevre sorunu milyonlarca kişiyi etkilemeye devam ediyor. Yetkililer yangınların sorumlusunun Singapur merkezli iki şirket yani Asia Pacific Resources International ve Sinar Mas olduğunu açıkladı. Singapur Dışişleri Bakanı Keishan Shanmugam Yangınların kendi yetki alanları dışında olduğunu bu nedenle yasal süreci başlatma sorumluluğunun Endonezya hükümetinde olduğunu açıkladı. Singapur Başkanı Lee Hsien Loong, kirli hava ve sisin haftalar boyunca kalkmayabileceği uyarısında bulunmuştu. Singapur'da Cuma günü hava kirliliği endeksi tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı. Buna karşılık Sumatra adasındaki orman yangını hala söndürülebilmiş değil ve esas çevresel felaket tabii ki bu yağmur ormanlarının palmiye için yakılıyor olması. Sıradaki haber Antalya'nın Kaş ilçesinden, Kaş ilçesine bağlı Kıbrısçık derisinde yapımı planlanan Kas Kasaba Kıbrıs Barajı ve HES projesi için geçtiğimiz günlerde bölgede yapılmak istenen ölçüm çalışmalarında Ankara merkezli yüklenici firma ile köylüler arasında tartışma yaşanmıştı. Köye gelen firma çalışanları köylülerin sorularına karayolunu ve evleri kaldıracağız, ağaçları yıkacağız şeklinde yanıtlar vermesi üzerine Gerginlik çıkmış, jandarma ve kaymakamın çalışmaları durdurmuştu. Köylüler alandaki mülkiyet sorununun çözülmediğini, bu nedenle alanda yapılacak çalışmaların yasal olmadığını iddia ediyor ve baraj yapımına karşı çıkıyorlar. Ayrıca köylülerin baraj yapımına karşı çıkmasının bir başka nedeni de bölgenin av ve yaban hayatı koruma sahası olması. Yeşil ve barış dolu bir derece diyoruz. Hoşçakalın. Gezegenin Geleceği